Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Sıcak bir İstanbul gününden herkese selamlar, merhabalar. Doğadan gelen sağlık programında yeniden buluştuk. Yaşıyor olmamız, nefes alıyor olmamız çok güzel. Bunun her an tadına varalım. Bütün sıkıntılarımızı yaşadığımız ve nefes aldığımızı hatırlayarak bunun büyük bir şans olduğunu düşünerek karşılayalım. Ve sorunlardan mümkün olduğu kadar akılcı çözümlerle kurtulmaya çalışalım diyorum bugün sıcak bir gün ezanelerde durumlar da aynıdır diye düşünüyorum İstanbul'da müthiş bir trafik var biz buraya oldukça iyi bir şekilde gelebildiğimiz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum bugün sizlere biraz ilat etkileşimlerinden bahsedeceğim tekrar ve bir sitemde bulunacağım sizlere Doğadan Gelen Sağlık Programı'nda öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz tübbi bitkilerle ilgili ve bitkisel ilaçlarla ilgili soruları yazmanızı istemiştik. DGS yani doğadan gelen sağlığın ilk harfleri küçük harfle ve sonra da İstanbul Eczacı Odası'nın e-mail uzantısı ile almıştık bu e mail adresini ve postaya sorularınızı bekliyorum e çünkü e o sorularınıza göre programı şekillendirmek istiyorum böylece ben de programı yaparken sizlerin sorularını yanıtlamış olmanın yanıtlıyor olmanın keyfini yaşamak istiyorum e ne yazık ki herhalde yoğunluğunuzdan yazı yazmıyorsunuz soru sormuyorsunuz böyle olunca da benim kendi kişisel olarak program yapma keyfim biraz azalıyor ve gelecek haftadan itibaren program süresini 30 dakikaya indiriyorum ne zaman ki sizlerden e-mail adresine çok sorular gelir, o soruları cevaplamak için daha çok zamana ihtiyacım olacağından yeniden süreyi çıkartabiliriz, arttırabiliriz. Ama şu andan itibaren yani gelecek perşembeden itibaren Boğa'dan gelen sağlık 16.30'da başlayacak. 17.00'de de nostaljik müzik için mikrofonu Ali Hoca'ya, Ali Hikmet Meriçli'ye teslim edeceğiz. Bugün e, müzik olarak da sizlere biraz klasik müzik dinletmek istiyorum. Benim en sevdiğim sanatçılardan örnekler vermek istiyorum. Cihat Aşkın biliyorsunuz Türkiye'nin yüz akı sanatçılardan. fazla Say ile birlikte konserler veren çok önlü bir kemancımız. Onun yine... Biz eczacıları çok yakından ilgilendiren İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu ama şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda hocalık yapan... Ünlü bir piyanist olan... E, ...Mehru Ensari ile bir... E, ...CD'si var, bir albümü var... ...biliyorsunuz. Ben o... ...albümden size sevdiğim parçaları... ...dinletmek istiyorum ve ilkiyle... ...başlamak istiyorum. Doğadan gelen sağlığın... ...bugünkü ilk müziği... ...Cihat Aşkın ve... ...Mehru Ensari'nin birlikte... E, ...sergiledikleri... ...birlikte yorumladıkları... ...salacak... Thank mm -hmm. you. Umarım severek dinlemişsinizdir. Piyano ve kemanın birbirine bu kadar güzel uyum içinde çalındığı eserler çok az görülür. Gerçekten bu ikili Türkiye'nin yüz akı onlarla gurur duymalıyız diye düşünüyorum. İlaç etkileşimlerinden bahsedeceğiz demiştim. Hangilerinden bahsedeyim diye önümdeki sunumu karıştırırken... Cihat aşkını dinlerken Ekinaseye ile karşılaştım Ekinaseye ile ilgili hep söylüyorum Tekrar tekrar da söyleyeceğim e, Tüberküloz hastalarına ve Multiple sclerosis hastalarına Kesinlikle kullanılmaması gerekiyor 8 haftadan fazla kullanılmaması gerekiyor 8 haftadan fazla uzun süreli kullanım halinde Karaciğer yorgunluğuna neden olabiliyor ee, ayrıca kullananlarda Yarım ila bir e, derece e, ateş yükselmesi olabiliyor bunu da ekinaseye kullanan kişilerde takip etmeniz ve onları uyarmanız gerekir diye düşünüyorum ayrıca ekinaseye purpuryadan hazırlanmış preparatlar ümmün süpresanlarla siklosporinle aziot, azatiyopirinle ve takrolimusla birlikte kullanılmaması gereken preparatlar Türkiye'de ekinaseye yetişmiyordu biliyorsunuz ta ki eczacı Kübra Özel Arkadolu Arkadaşınız, Gelibolu'da yetiştirene kadar. Sevgili Kübra'dan yeni bir bitki var. Sizlerin kullanabileceğiniz şekilde ürettiği. Gelibolu'da matrikarya kamomilla ürettiği paketleyip örnekleri yollamış bize ezarcı fakültesi farmakognoziğe şimdi onun uçucu yağının mavi renkli olduğunu mavi lacivert renkli olduğunu saplayınca sizlerle sonucu paylaşacağız biliyorsunuz matrikarya kamumilya Türkiye'de doğal olarak yetişiyor ama bu doğal olarak yetişenler farklı bir kimyasal bileşim gösteriyorlar uçucu yağında kamuzulen yok onun yerine başka ses terpen bileşikler var ve e, lituelin ve benzeri flavonoid bileşikler var. E, asıl anti etkiyi gösteren bileşik ise bu kamazülen. Kamazülen e, bitkide tabi mavi rengiyle bulunmuyor bildiğiniz gibi. Matrisin dediğimiz bir seski terpen lakton halinde bulunuyor. Uçucuya elde edilirken de bozularak Kamazulen açığa çıkıyor, vücuda alındığında da kamazulen antiinflamatuar etkisini gösteriyor. Büyük bir olasılıkla yüzde %99 99.99 olasılıkla Almanya'dan getirdiği tohumlarla ürettiği matricaria kamomili, sevgili meslektaşınızın ürettiği matricaria kamomili mutlaka büyük bir ihtimalle kamuazülen taşıyan ıı, bir ıı bitki olarak karşımıza çıkacak ve biz de bu sonucu sizlerle paylaşacağız. Özellikle bir araya geldiğimizde siz değerli eczacılarla bir araya geldiğimizde çok soru sorarsınız. Biz de hanginize cevap vereceğimizi şaşırır, şaşırırız. Ve bazen bazılarınızla da çok ilgilenemeyebiliyoruz. Sonradan da zaman ayıramadığımız için zaman yetmediği için hep üzülürüz. Sizler de üzülüyorsunuz. İşte ...soruma cevap alamadım ya da işte... ...vay Allah şunu da soracaktım... ...soramadım gibi bir durumla karşı karşıyayız. İşte bütün bunları gidermek için... ...biz Radyo Havan'dayız. Dolayısıyla... ...dgs.et... DGS et um, ieo.ork.tr'ye sorularınızı yazarsanız e, bizim size cevap verme e, şansımız doğuyor. E, Matrikarya, Kamomilya, Türkiye'de yetişen örneklerinde özellikle Sinop, Fethiye'ye kadar bütün sahil şeridinde doğal olarak yetişiyor ve bir papatyalardan kolaylıkla ayrılıyor biliyorsunuz, tümsek olan reseptakulumu içi boş olan. Reseptokulumu ile Ama onlar kamazülen taşımıyorlar Eczacı Kübra Uzel'in Ürettiği matrikarya Kamomilyelerin Kamazülen içeriğini yakında size duyuracağız Eczacı dayanışması Çok önemli Eczacı arkadaşlarınızın tıbbi bitki kültürüne önem vermeleri ve bu alanda girişimciliklerini sergilemeleri mesleğin geleceği açısından çok çok önemli. Ama bu konuda ilk adımı atanların mutlaka meslektaşları tarafından desteklenmeleri gerekiyor. Üretilen tıbbi bitkilerin eczaneden halka ulaşması konusunda sizlerin hazırlayacağı tıbbi çaylarla halka ulaşması konusunda ...mutlaka işbirliği yapmalısınız diye düşünüyorum. Ee, sonucu aldıktan sonra yani kamazulen içeriği belirlendikten sonra eczanenizde e, eczacı arkadaşınızın ürettiği matrikarya kamumilleleri rahatlıkla kullanabilmelisiniz diye düşünüyorum... Ve e, tekrar sevgili Ezacı Kübra Uzeli e, inatla yorulmadan yılmadan tıbbi bitki üretimine devam ettiği için e, yürekten kutluyorum Başka e, etkileşimler neler var e, onlara geçecek olursak e, Kadınların e, menstruasyon öncesi yaşadıkları e, sıkıntılar vardır e, PMS diye adlandırılan e, burada kullanılan bitkisel ürünlere baktığımız zaman en çok agnus Kastus'un ekstrelerini içeren, standardize ekstrelerini içeren ürünleri görüyoruz e, agnus Kastus'u da kullanırken e, dikkat etmek gerekiyor e, başka e, ilaçlarla birlikte kullanılmaması gerekiyor, özellikle de hormon ve benzeri şeylerle kullanılmaması gerekiyor. Sizden bir izin istesem, elinize kalem kağıt alsanız, Tuğan'dan gelen sağlık programına yazacağınız soruları iletmek üzere adresi yazsanız DGS. Denizli Giresun Samsun O, İzmir Edirne Osmaniye.org.tr OrduRizeGiresun.tr Evet sorularınızı yazarsanız benim de cevaplama şansım doğacak. Aksi halde ben ee, kendimce önemli olan konuları tekrar tekrar vurgulamak durumunda kalıyorum. Sürekli izleyenler için de bu tabii biraz sıkıcı olabilir diye düşünüyorum. Bu formattan ayrılabilmek adına daha güzeli birlikte yaratabilmek adına sizlerden soru bekliyoruz. Ve Cihat Aşkın Mehru Ensari'den bu kez bir başka sevdiğim şarkı bir Selanik türküsü dinliyoruz. Thank mm -hmm. you. Evet, Cihat Aşkın ve Mehru Ensari'den Selanik türküsünü dinledik. İçinde hem üzünü, hem sevinci, hem de özlemi içeren bu güzel e, eserden sonra e, söylemek istediğim bir şey var. Bütün dünya kendisi için istediği her güzel şeyi başkaları için de isteyebilen insanlar arttıkça çok daha yaşanılır hale gelecek diye düşünüyorum. Ve hepinizi bugün ne iyilik yaptınız, ülkeniz için ne yaptınız diye kendi kendinizi sorgulamanızı öneriyorum. Çok yorgunum o yüzden birazcık dilim sürçüyor farkındaysanız. Bugün böyle olacak program anlaşıldığı gibi. <gülüyor> Evet, bugün ne iyilik yaptığınız bilmiyorum ama hepinize iki saniye bir iyilik yapmaya davet etmek istiyorum. Hepiniz ellerinize cep telefonlarınızı alabilirsiniz. 5605'e bir mesaj atabilirsiniz. Boş bir mesaj. 5605 Biliyor musunuz bu tek mesajla bile Türkiye'nin herhangi bir köşesindeki herhangi bir küçük kızımızın okula gitmesi için destek yaptınız. Evet, kendimiz için istediğimiz her güzel şeyi başkaları için de isteyebilmeliyiz. Bunu başardığımız zaman ülkemiz daha yaşanır hale gelecek, dünya daha yaşanır hale gelecek. Bu arada iyi ve güzel iş yapan tüm arkadaşlarımızı, tüm meslektaşlarımızı yürekten destekliyorum. Bugün bir kardelen kızımız ve eczacı arkadaşımızın yanında staja başladı. Kardelen kızımıza başarılar diliyorum. Ezacı arkadaşımıza gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Selanik türküsünden önce Vitex agnus castus ekstresi taşıyan, premenstrual sendromda kullanılan bitkisel ilaçların nelerle etkileştiğini söylemeye başlamıştık. Vitex agnus ekstresi taşıyan bitkisel ilaçların kesinlikle e, dopamin reseptör antagonistleriyle mesela fenodiyazinlerle birlikte e, kullanılmaması gerekiyor. E, kadın rahatsızlıklarında kullanılan e, özellikle menopoz şikayetlerini azaltmada kullanılan e, simusufugarasemoza ekstresi taşıyan bitkisel preparatlarında e, kesinlikle antikoagülanlarla birlikte kullanılmaması gerekiyor. Tabii ki östrojenlerle, oral kontraseptivlerle birlikte kullanılmaması gerekiyor ve bir de e, antihiperlipidemiklerle birlikte kullanılmaması gerekiyor. E, oluşan yan etkiler hastaya zarar verebiliyor. E, bu konuda eklemek istediğim bir şey daha var. Ee, çok yaygın olarak kullanılan Ginseng'in de e, kesinlikle hipoglisemik ajanlarla birlikte kullanılmaması gerekiyor. E, şimdilerde biliyorsunuz belli bir yaşın üzerinde e, glikoz e, toleransındaki e, değişiklikler ve e, e, e, bozukluklar nedeniyle... E, Neredeyse toplumun yarısı e, metformin e, benzeri e, ürünleri kullanıyorlar. E, bunların e, ginsengle birlikte alınmaması gerektiğini siz eczacıların e, mutlaka hatırlatması e, gerekiyor diye düşünüyorum. E, Fenazinle birlikte kullanılmaması lazım. E, ayrıca e, hipoglisemik ajanlarla kullanılmaması gerektiğini söyledik. Sarımsaklı preparatlarla da çok yan yana kullanılmamalı. Birlikte kullanıldığı zaman kanama riski artan bir başka önemli bitki de Ginkgo biloba ekstresidir. Ginkgo biloba yaprakları, Ginkgo biloba yapraklarından hazırlanan standartize ekstrelerle üretilmiş olan Preparatların e, kesinlikle aspirinle, varfarinle e, birlikte kullanılmaması gerekiyor. Genel anestezi alacakların mutlaka bir hafta 10 gün önce ginko biloba ekstresi taşıyan preparatları kullanmayı bırakmaları gerekiyor. Ve tabi e, buna bağlı olarak e, antipilatelet ilaçlarla birlikte e, ginkonun kullanılmaması gerekiyor. Bugün programımızı yarım saat yapıyoruz. Gelecek haftadan itibaren 16.30'da başlıyoruz programa. 16.30-17 arasında doğadan gelen sağlığı konuşacağız. E, 17'den itibaren de Ali Hoca size e, nostalji rüzgarıyla konuşuyor. E, e, Geniş müzik koleksiyonundan e, parçalar E-mail'lerinizi e ve sorularınızı bekliyorum. DGS Denizli Giresun, Samsun, İzmir, Edirne, e, Bitkiler, bitkisel ilaçlar ve etkileşimlerle ilgili sorularınızı bekliyorum. Son bir şey daha var birlikte paylaşmak istediğim. Geçen hafta ezacı e e dayanışması çok önemli demiştim. Ezacı e dayanışmasının en önemli e kurumlarından bir tanesi de tabii ki kooperatifleriniz. Kooperatiflerinize sahip çıkmanız gerekiyor. Geçen hafta İstanbul e Za Koop'un e genel kurulu vardı sanıyorum. Yeni görev alan eczacı e e meslektaşları ...başarılar, kolaylıklar diliyoruz... Ee, ...ve özellikle... ...genç... E, ...mezunların, yeni mezunların... ...ezane eczacılığına... ...atılırken... ...mutlaka kooperatiflerle işbirliği... ...yapması gerektiğini ben derslerimde... ...hep söylüyorum... E, ...kooperatifler olarak, eczacılar olarak... ...genç mezunlara mutlaka... E, ...sahip çıkmanız gerekiyor... ...mesleğin geleceği açısından geçen hafta bahsetmiştim. Almanya'da e, zincir eczaneler e, çıkan yasa ile birlikte ancak eczacısı Alman olursa e, zincir eczane açılabilecek şekilde düzenlenmiş. E, yeni mezunları zincir eczanelerin ikna etmesi çok kolay olabiliyor benzeri şeylerin Türkiye'de olmaması için genç eczacılara, yeni mezun eczacılara meslek kuruluşlarının ve kooperatiflerin mutlaka sahip çıkması gerekiyor. Bu hafta bu kadar. Sorularınız geldikçe daha renkli, daha keyifli programlar yapacağız diye düşünüyorum. Ve sorularınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Doğadan Gelen Sağlık Programını dinlediniz.